ci tema da ve ala teslimen kethira. Kıymetli dinleyenlerimiz mübarek ramazan Şerif 10 geceler yarın gece inşallah başlayacak İyi girenler de yanlış e, hesap yapıp bu geceden girme falan kalkıyorlar. E, bir gece fazladan girsen bir şey olmaz. Ama e, itikaf son 10 gecedir. Ha bu sene 29 çekiyor diye ben bir geceden evvelden gireyim denmez. Çünkü biliyorsun İslam'a göre ay görülene göre o zaman e, bayram ilan edildiği için e, önceden 29 çekiciye falan bilinmezdi. Asıl saadeti şimdiki gibi şey yoktu. E, bu, takvim şeyi bundan dolayı göz görüşüyle hüküm verilirdi. E, son 10 gece mühimdir. Ha o 10 gece olmadı da 9 gece kaldı yani bu seneki gibi. Yani bazı seneler çoğunda 29 da çeker. E, bunda mani yok. Yani bu gece ne itikafa girmek şart değil. Çünkü bu gece zaten e, son 10 geceler girmiyor. 19'u 20'ye bağlayan gece bu gece. 20'ye bağlayan gece olduğundan itikaf gecesi değil yani itikaf... ...21'e bağlayan geceden e, itibar edilir, 30 olduğu zaman e, efendim, 10 gece olur, 30 olmadığı zaman 9 gece 10 gün olur. E, böylece, e, bunda yani ben bir gece evvel giriyorum, gir yani ben bir şey demiyorum ama mühekked sünnet olan yani itikaf, kuvvetli sünnet olan itikaf... ...son 10 gece olan yarın akşam namazdan evvel niyet edip girmek lazımdır. Yani yarın güneş batmadan evvel girilecek. Ee, son günde güneş battıktan sonra, güneş camide batacak. Akşam namazını işte kılıyor neyse yani. Güneş batacak, gün bitti yani. İftihane edip evinde gidip yemeğini yiyebilir. Ee, i̇tikaf bu şekildedir, fazileti çoktur. Efendim, Ramazan Şerif Risalesi'nde de e, tabii e, Cuma namazının kılındığı mescitte olursa ...fazileti yani olması icap eder. Aksi takdirde adam çıkıp cuma namazı için, şu arada cuma gelecek, cuma namazı için cuma namazı kılınan mesle gitmesi icap eder. Bunlar da efendim e, uygun olmadığından çıkması e, cuma namazı kılınan camide itikaf yapılabilir. Bilmiyorum. Diyanet yani izin veriyor, vermiyor, müftülüklere mi müracaat ediliyor onları şu anda bir bilgim yok yani. Evvelce biz tabii Efendi Hazretleri'nin zamanında yani 80 kişi, 100 kişi girdiklerimiz var yani İsmaila Camii'nde. Şimdi o şekilde zaten izin verilmiyor bir de artık güvenlik sorunları çoğaldı. Şu oldu bu oldu insanların kimliği, mümziği herhalde müştürlüklerde onu sormak durumunda. Çünkü nasıl yapsın önüne gelen ben camide kalacağım der sonra orayı burayı patlatır. Allah muhafaza her türlü insan türedi yani bu itibarla. Bu mübarek ibadetin de zamanı geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zaten burada esas maksadı neydi? Kadir gecesini aramak bulmak idi. Kadir gecesini bulabilmek için sallallahu aleyhi ve sellem cami şeriften çıkmıyordu, eşlerine yaklaşmıyordu. 10 gece girdiğinde yaptığı özel vazifeler var. Yani yarından itibaren başlanacak süreçte. İnşallah biz yarın e, hem 10 geceler giriyor hem 10 gecelerin işte tek gecesi e, 21. gece işte Kadir gecesi olmalı rivati çok kuvvetli olduğundan hem de Perşembe Cuma bağlayan gece bizim sohbet gecemiz olduğundan yani zaten Cuma gecesinin eftaliyeti tartışılmaz. E, bir Cuma gecemiz daha var yani yarın da 10 geceleri iki Cuma e, gecemiz denk geliyor bu sene. Bu da büyük bir fazilettir ve ni'mettir. Şimdi hem 21. gece, yarıkı gece 10 gecelerden ki 10 gecelere yemin ederim Mevla buyurduğu gecelerdendir. Ee, bu mübarek Ramazan'ın zaten Recep-i Şerif'in e, en kıymetli mevsimi ilk 10 gecesidir. Neden? ilk geceden dolayı, regaib gecesinden dolayı onlar ilk 10'da. Ee, Şaban Şerif'in en faziletli e, bölümü ortadaki 10'dur. Yani ikinci ondur. Neden? Berat gecesi ortadadır, 15. gecedir. Ramazan-ı Şerif'in en faziletli bölümü neresindedir? Son onundadır. Bak farkında mı? Recep ilk on, Şaban orta on, Ramazan-ı Şerif son on. Çünkü neden? Kadir gecesinin kuvvetle arandığı, bulunduğu geceler son on gecelerinde teklerindedir. Bu itibarla e, şimdi Ramazan-ı Şerif'in en faziletli mevsimine dahil olacağız. i̇nşallah Rahman. Kardeşlerim, efendim tabi faziletler çok ancak kimler için, kimler için haramlardan e, sakına bilenler için, e, günahlardan kaçınabilenler için aslında az ibadette adama yeter ama mühim olan torbayı deldirmemektir. Yani nafile ibadetlerin fazlasında sevap fazla olur. Ama bir insan farzları, vacipleri yerine getirdikten sonra yine cennete girer, yine kurtulur. Ama işte haramlar ve büyük günahlar insanı ne yapar, helak eder, ocağını batırır yani. Bundan dolayı e, ben bir hadis-i şerif yine bugün okuyacağım. Yarın da inşallah şimdi ikinci e, 10 yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in itikaf yaptığıyla ilgili yarınki geceden itibarenki mevsimin fazileti hakkında da birkaç rivayet size inşallah ee, zikrederim. ikinci bölümde inşallahurrahman. Şimdi evvela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? İbnül Cevzi bunu, mevzuatın kitabını yazmış adam. Usta'nın İlvaiz'in isimli eserinde zikrediyor. Bu hadis-i şerifi. من <gülüyor> kim Ramazan'da oruç tutarsa fi insatin ve sükutin sessiz durarak süküt kalarak Lekeffe sem'a ve basara ve lisanı ve yede ve cevarihü haram. defa sessizlik önemli. Müslüman sessiz olacak. Müslüman patırtık gürültü çıkartmayacak. Müslüman kavga gürültü çıkartmayacak. Müslüman bağırarak, çağırarak konuşmayacak. Bunlar önemli şeyler. Ee, zaten oruçla ilgili bunların önemi daha e, artıyor. Hadis-i şerif'te ne, ne buyuruluyor? فَيْذَا كَانِ ve صَوْمْ وَحَدِكُمْ Bukhari hadisidir bu. Sizin birinizin oruçlu günü olduğu zaman ki Ramazan'ın her günü oruçlu. Ee, <gülüyor> müstehcen şeyle konuşmasın. Müstehcen fıkralar anlatmasın. Belaltı kelamlara girmesin. İşte böyle kadınlarla alakalı. Efendim, kadınsa erkeklerle alakalı. Ekseri erkekler çok kadın şey konuşuyor muhabbeti de. Bunları yapmasın oruçlu gününde. Çünkü oruç bozulmaz ama sevabı bozulur. Konuşmakla bile. <gülüyor> e, bağırıp çağırmasın sokaklarda. efendim. Kavgalara, gürültülere karışmasın. Bak çünkü ortalık karıştı, sıvış git. Ne işin var senin ya? Hele ki oruçlu gününde hiç girme. Sen zaten kavga çıkartma. Kavga çıkarılarsa da bak onu da beyan ediyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Biri onu sövmeye kaksa, biri ona veyahut onunla kavga etmeye kaksa, savaşmaya, dövüşmeye kaksa ne yapmasın? Oralı olmasın, ona ortak olmasın. Ne desin? Ben oruçlu kişiyim kardeşim. Beni desin. Şey yapma. Ne onun adı? Bulaştırma. Kavgaya, gürültüye desin. Ve böylece oruçlu olduğunu bildirerek boştan çekilsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarsa çok müjdesi var ama şartlarından biri nedir? Sessizlik, ee, sinirlenmemek, sinir hakim olmak, bağırıp çağırmamak. Yani insanları biraz da tabii oruçta açlığın verdiği şeyle e, insanların siniri daha da bozuluyor. İkindilerden sonra daha da bir işte, sigaracıların kafasında da duman çıkıyor. Ondan sonra açlık, susuzluk genel manada insanları biraz sinirli yapar. E bundan dolayı insan ikinlerden sonra mümkün mertebe çekilsin kenara, Kur'an okusun, zikretsin. Baktın ki dayanamayacak, işte bir de sağır, bazı sancı var falan. Uyusun ne yapalım? Yani uyumasa iyidir ama ikinden sonra e, yani dayanamayacak hali varsa, uykusu çok ağır basıyorsa uyusun. Mühim değil iftara, onu uyandırırlar. Ama mühim olan günaha bulaşmasın. Harama karışmasın yani. Kalp kırmak e, e, kalp kırmak bazen kafa kırmaktan da beter bir günahtır. E, kul hakkıdır. İnsanları üzen bir şeydir. İnsanlar mahzur oluyorlar. Yani çünkü e, bazı insanlar hassas olanlar var. Hassas olmasa da e, sen adamı kıracak laf söyledikten sonra adam kırılmadı, incinmedi. Yahu kardeşim adam incinmedi diye de sen efendim istediğin gibi insanlara davranamazsın yani. Bazı insanlar çok hassas olur. Bazı insanlar da efendim çok şey yapmaz. Ne onlarda. Ee, e, incinmez ama sen inciten olursun. Onun için sessiz kalmakta, bağırıp çağırmamakta, e, insanlara hakaret etmemekte Ramazan-ı Şerif'in orucunun sevabını tekit eder. Kulağını engelleyecek. Efendim. Ve basar o gözünü. Ve lisanev dilini. Ve yedev elini. Ve civarihav sair azasını. Ne de hani haram. Haramlardan geri tutacak. İşte kulak bu şarkı türkü işleri oruçluyken e, insana çok zarar verir. Oruçlu değilken de tabii içeriğine göre vs. E, fetvasında ihtilaflar olmakla beraber tabii içerik haramsa ittifakla haramdır. ...namaz kaçırıyoruz, ittifaklı haramdır, kadın sesiyse erkekler için ittifaklı haramdır. Yani çünkü nameli olduğu için. Nameliyi söylüyoruz. Yoksa kadın geldi bakkala bir ekmek ver dedi, e, o, onu haram demedik. Nameli sesler. E, söylüyoruz. Efendim, kulağını işte e, ona bakarsan gıybet ediliyor bir mecliste. Ya susturacak, susturamıyorsa kulağını kollayacak. Ne demek? Çıkıp gidecek. Çünkü durursa orada gıybete ortak olur. Kulağını engelleyecek. Ondan sonra gözünü zaten e, nâmehreme bakmayacak, şevvetle bakmayacak, şevvetsiz de olsak e, el-âlim karısının kızının suratına e, kadının bütün bedeni avrettir. Bütün bedeni avret olduğuna göre e, gözünü onlardan geri çekecek. Efendim e, dilini işte o özellikle vel bir yalan, dille yapılan günah. Vel-gıybeti gıybet, gıybet dille yapılan günah. Bunlardan dilini koruyacak. Elini vel eza, eziyet mesela. Eziyet elle yapılabilir. Tokat atarsın, yumruk atarsın. işte bir yerini sıkıştırırsın bilmem ne. Çimdik atarsın, atarsın bir şeyler. Sen durmazsın. İşte o elini de ne yapacak? Eziyetten e, uzak tutacak. Eziyetlerden geri tutacak. Bu şekilde Ramazan-ı e, sessiz ve sükürt bir e, vazayette e, geçirirse... Kulağını, gözünü, dilini, elini, uzuvlarını haramlardan, günahlardan efendim geri tutarsa, e, yalan, gıybet, eziyetten geri tutarsa yani bunların çoğu da işte konuşup görüşmekten kaynaklı günahlar yani. Bir insan e, zaruri işlerini yapıp ondan sonra kenarına çekilip veya mescide geçip ibadetle meşgul olsa bu günahların çoğundan yani selamette kalır yani. Zaten ne demişler? Sükürtül insan, selametül insan. Dilin susması insanın başının selametiyle. Yani. Hep yap. Başımıza gelenler çok konuştuklarımızdan oluyor. İktara ve minallahu teala yevmel kıyameti. Bu adam kıyamet günü allah teala'ya Teala yakınlaşır. Ne kadar yakınlaşır? Manen tabii Mevla Teala mekandan münezzehtir. allah Teala'ya ahirette ee, de dünyada da mesafe söz konusu değildir. Mevla mekansızdır. Ondan dolayı buradaki yakınlıktan maksat manevidir. Mevla yaklaşır. Peki Mevla'ya yakınlığın alameti ve belirtisi nedir? Sen Allah'a yakın kullardansın. E peygamberlerine yakın olursan salavatullah <gülüyor> ala nebine alim ecmain Allah'a yakın olduğunu anlaşılır. Hatta temesse rükbetü rükbetel ghalil aleyhissalatü vesselam Diyor ki o kadar manevi makam sahibi olur ki dizi gelir, yanaşır yanaşır dizi İbrahim Aleyhisselam'ın dizine dokunur diyor. İbrahim Aleyhisselam kim ya? Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı e, halil ittikaz etti. Halil dost demek Allah Teala'nın dostluk makamı hullet. Bu makam Enbiya Aleyhisselam içerisinden İbrahim Aleyhisselam'a mahsustur. Mektubatta da çok güzel bunun manevi yansımaları var, tecelliyatı var, makamatı var, hullet makamı. E işte İbrahim Aleyhisselam'a asaleten verilmiştir. E bir insan Ramazan-ı Şerif'i sessiz sükut vaziyette haramlardan sakınarak geçirirse, dizi İbrahim Aleyhisselam'ın dizine dokunacak kadar Allah-u Teala'ya manen yakın olur. وَلَمْ يَمْكُنْ بَيْنَهُ بَيْنَ الْعَرْشِ اِلَّا فَرْسَخُونَ اَوْمِيلٍ Arş-ı biliyorsunuz allah Teala'nın istiva mahallidir, tecelliyatının mahallidir ve arş-ı meleklerin metafıdır. Bütün Melaki-i Kiram Hazaratı'nın bizim Kabe-i ettiğimiz gibi taaf ettikleri bir kutsal efendim, mekandır, makamdır. Arş son cisim artık ondan ileri e, cisim alemi bitmiş. Arş kürsüyü kaplamış, kürsü vs. kürsüyü semavar. Kürsü gökleri yerleri kaplamış. Düşünsene. İşte arş ile arasında diyor bir fersahlık, bir millik. Efendim işte az bir mesafe kalır. Arşla arasında. E arşın civarında konum almak. Mekan tutmak. Hani şimdi Kabe'nin etrafında işte yakınına doğru yanaşmak meselesi gibi. E dünyada yine elhamdülillah fırsat bulamıyoruz. Kabe'nin yakınına gidebiliyor. Ama yarın kıyamet gününde... Efendim milyonların, milyar, trilyonlarca işte melekler, insanları, Müslümanları, cinler Müslüman Herkes orada arşın etrafında işte makam tutacak. İşte o noktada sen Ramazan-ı Şerife hürmet edersen, saygı gösterirsen, haramlardan, günahlardan tevbe edersen. Yani bak bugün, bu gece e, mutlaka tevbe edilmesi lazım. Çünkü yarın 10 gecelere giriyor. Yarın gece Kadir gecesi olma ihtimali çok kuvvetli. Onun için biz saat... 7'de Haydar merkezinde bulunacağız inşallah saat 7'den sonra. Tabii kaçta gelirse gelseniz az insanlar. Erkekler bahsediyorum, kadınlar değil. Ama erkeklerden ilim meclisine bir adım atan Ramazan'da arşın altında kıyamet günü benimle beraber olacak buyuruyor... Tamam? ben hadara me'salim. Her kim fi Ramazan Ramazan'da ilim meclisinde bulunursa biz orada ayet-hadis okuyoruz, ilim meclisi kuruyoruz. Evet. كتب الله adımına bir sene ibadet yazıyor. Ve yekunu kıyamet. Kıyamet gün arşın altında benimle beraber olacak. Bak şimdi ne diyor? Arşın arşa bir fersah kalır arasında. İlim meclisinde bulunana da ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada İbrahim Aleyhisselam'ın dizine dizi değer buyuruyor. Orada o hadis-i şeriften buyuruyor. Benimle beraber olacak buyuruyor. Bu kolay bir şey midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki İbrahim ve daha üstün makamdadır. Benimle beraber olacak. ilim meclisi, Ramazan'da hele çok önemli. Biraz zor oluyor tabi orucu ağzına falan. Gerçi orada iftarlık da veriliyor. Yani insanlar yanında da bir iftarlık getiriyor falan. Saat 7'den sonra yedi buçukta geldik işte efendim. Sekizde gel, sekizde fark etmez. Yani sohbet iftara kadar devam edecek. Çünkü biz neyi hem Bedir kıssasını bitirmeyi hedefliyoruz. Hem de mübarek geceyi e, cemaatle geçirmek istiyoruz. Akşam namazında cemaatle kılan, yatsıyı da cemaatle kılan Kadir gecesinden nasibini aldı buyuruluyor. i̇bn Abbas Efendimiz'den rivayet var. E şimdi akşamı cemaatle kılınca kalabalık. Hep cemaatle kılıyorum elhamdülillah ama eşim sen yüzlerce cemaatle altı kişi, beş kişi, üç kişi bir olmaz tabii ki. Kalabalık cemaatle kılacağız inşallah. Ondan sonra zaten iftar molası veriyoruz. Ondan sonra e, yatsıya kadar yine e, Bedir'den ders kaldıysa ki kalması muhtemeldir. Oradan da devam ederiz. Bir de on gecelerin fazileti, yirmi birinci gecenin fazileti. E, hakkında bir Kadir-i Şerif okunur. Ve böyle yatsı ezanıyla beraber. Ha yatsıya da gelse adam teraviye yetişir ayrı dava. İlim meclise yetişemez ama teraviye de cemaatle. Bu fakir kıldıracağım inşallah Dukhan Suresi'ni okuyacağım. Yarınki gece Cuma gecesidir. Hem yirmi birinci gecedir. Şâfiî mezbine göre en kuvvetli gecedir Kadir gecesi olmakta. Ve hadis-i şerifte Ben karahamimü't-duhan suresini cuma gecesi kim okursa kısa. 3 sayfadır zaten 20 rekâta bölüyoruz onu. Bazı kere ben Yâsî'de onunla başlıyorum. Yani yarım sayfa kadar da yatsıda okunduğu için çok az kalıyor. Yani şey işte, teravide çok kısa kalıyor işte her her rekatta işte kulyal kafir, elem tarafı, keyfe kadar bile kalmaz çünkü bazı rekatlarda. Kısa kısa okunuyor yani öyle uzun Duhan suresi öyle e, 10 sayfalık, 5-20 sayfalık sure değil. Kısa okunuyor fakat Duhan suresi teravide bitmiş oluyor. Ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin melek o kişinin günahlarının af olması için onun için istiğfar eder. Onun için e, siz tabi Duhan suresiyle teravih kıvamazsınız, ezbere bilemezsiniz yani çoğunuz okuyan dinleyen sevapta ortaktır 13'ün sizde dinlediğiniz için Namaz ya sizde dinlemiş oluyorsunuz hepimiz Duhan suresinde bir teravih kılacağız inşallah yarın akşam e, Hayder merkezinde inşallah efendim e, fırsatı olanlar imkanı olanlar gelsinler Fatih civarında bu kadar insanlar var çok gevşeklik var çok tembellik var yani işte çoğu teravih kılmıyor yani böyle bir durum var Namaz kılanların da çoğu teravi kılmıyor diye bir durum var. Ben bu sene teravi kılmama oranının daha yüksek buldum yani. Çevremden yani, ondan duyuyorum, ondan bakıyorum orada. Toplantı var, kalkmamışlar oradan, kılmamışlar. Öbürü geliyor, öbürü gidiyor. Ya teravi vaktinde, bilmiyorum tabii gece mi kılıyorlar ki. Ama cemaatle kılmak lazım şey. İlk vaktinde kılınmazsa zor olur. Bir de zaten, bir de zaten geceler çok kısa bir avuç yani. Şimdi. E, bu mübarek gecenin de bakalım faziletini belki bulursam size e, ikinci bölümde e, bu gecenin özel faziletini de söyleyeyim de bari bu geceye de teşvik ki ya her gece bu gecenin telafisini kılarsanız şu fazileti var diyecektim de başa demedim. sohbetlerde biliyorsunuz lafla laf açıyor e, ve bazı konular kendiliğinden gelişiyor ondan dolayı e, iftar vakti de dakikası geldi mi ileri gitmiyor bunu efendim bu gecenin faziletine bir dahaki bölümde derim Ama en nihayetinde bu Ramazan-ı Şerif'in gecelerinde meleklerin nazil olduğu ve meleklerin teravih kılanlarla beraber olduğu, teravih kılanları ziyarete geldiği, teravih kılanların safların arasına girdikleri ve bu saflarda efendim ...onların günahları için istiğfar ettikleri birçok kardeşlerim var. Geçen sene bunların çoğunu kaynaklarıyla okumuştum yani. E fırsat bile okurum da zaten. Te, yani teravihler geçti demeyelim. Çünkü son on gece çok önemli. Kadir Gecesi de bu son on gecede en kuvvetli görüş. O zaman bu son on gecelerinde tekleri 21, 23, 25, 27, 29. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman... İnşallah çok istifade edeceğiz. Yani bir Kadir Gecesi'ne denk getirdiğimiz zaman ibadetle, zikirle ve huzuru kalple ne oluyor biliyor musun? Ömrünü kurtardın, hayatını kurtardın. Hani adam diyor ya bir iş yapacağım, bir voli vurdum ama bir iş yaptım ama hayatımı kurtardım. Yani ona göre işte gelir kazanmış da işte onlar bir, şey, bir Kira getiren bir şeyler alıyor veya bir şeyler yapıyor. Neyse kurtardım diyenlerin çoğunda sonra bak orucuna iflas etmişler, sıfıra tüketmişler. İhtiyatlı gitmiyorlar, kanaat etmiyorlar, tasarruf yapmıyorlar. Hemen bir para buldukları zaman o parayı çarçur edip lükse mükse sarf ederek sonra bakıyorsun yine muhtaç oluyorlar. Böyle de çok insan gördüm yani. Ama işte bazı kazandığı zaman işte hayatımı kazandım. Ne hayatını kazandım be? Hayat esas ahiret hayatıdır. Ve inne lâkhirateleyyel hayavân. Levkânû ya'lemûn diyor Kur'an. E, gerçek hayat. Ebedi yaşantı ancak ahirette. Ah kullarım bunu bilseydiler. Ahireti, azapları, cenneti, cehennemi düşünen adam yani dünyadan iştahını keser yani. Dünyanın kazanmasına da kazanma demez. Dünyanın kaybetmesine de kaybetme demez. Gerçek hayat ancak ahirette. Ah beni bunu bilseydiler. Kur'an-ı Kerim. Efendim dünya, dünya bir metağ. Firavun hanedanının mümini olan zat, Mümin Suresi'ne mevzu bahis olan o mübarek zat. Efendim neler beyan ediyor ahiretle alakalı bizlere neler vaazlar ediyor Mümin Suresi'nde yani. Ya kavminne madil hayatud dunya Ey kavmim siz aldanıyorsunuz ediyorsunuz. Yani Firavun ve adamlarına tabii Firavun'un hanedanına vaziyet. Hepsi kaybettiler. Bütün dü dünya ellerindeyken her tarafları altın gümüş bütün köşkler, saraylar, hizmetçiler, binlerce köleleri, hizmetçileri varken işte Kızıl Denize hamsilere yem oldular derdi efendi hazretleri. Kızıl Denizde belki hamsi yoktur ama yani Efendimiz'in tabiri şey yani balıklara yem oldular demek istiyor. E şimdi bak şerefini korumazsan, Allah'a itaatini beceremezsen, haramlardan sakınmazsan Allah Teala sen dünyada da batırıyor yani. Hani dünyanın sonuna kadar ölene kadar da rahat ki. Niye insanlar re rezillik içindeler şimdi yani? Neden? Günahlar yüzünden, haramlar yüzünden. Malları da battı, iflas ettiler. Faizler yüzünden, rüşvetler yüzünden. Yalan konuşarak malım onun bunun malını gasp etmek suretiyle. Yani ne yaradı? Kâr gibi gözüküyor ya dünya. Ahireti bilen adam ateşlere dokunur mu? Harama dokunur mu? Bundan bir kâr gelecek. Dünyanın helalından gelen karına bile itibar etmez ya. Tamam meşru surette helalından geçinirsin, yersin, içersin. İslamiyet demiyor sana güzel arabaya binme. Seyahate gitme. Işte tatil yapma. Böyle bir şey değil mi? olan gayrı meşru iş yapma. Bir de geçimin meşrudan olsun. Ama sen iyi bir para kazan. Tamam helalden kazan. Haramsa zaten ateşe gitti. E, helalden kazandın. Mübarek olsun. Ama kazandım deme yani. Her şey buna bağlı değil mi? Dünya bir metane. Meta Sünger ya. Esas Arapça lügatında ya. Sünger yani bir şeyleri temizleyip çöpürülüp kenara atılacak bir şey. Ya, süngerde az bir şey değil. Süngerde çok lazım oluyor. Temizleyen şuraya buraya. Ama maksat değil yani. Gaye değil yani. Buradan geçmek için buraya gelmişik. Bu köprüden geçilmek üzere biz bu köprüye girmişik yani. Bu köprüde kimseye ev yaptırmazlar. Bir, birinci köprü, ikinci köprü. Şimdi bir de üçüncü oldu. Hiçbirinde kimseye ev yaptırmazlar. Başvekil olsan, reisi cumhur olsan Dersen ki bana burada bir köşk yapalım üstüne yaptırmazlar yani. Bura geçmek için, bura ikamet için değil. Et dünya kantara dünya bir köprüdür buyuruyor. Faburu ve la İman selametiyle sahile, ahiret sahiline geçmeye bakın. Burayı mamur etmeye bakmayın. Köprünün tamiratını işte gerekli teknisyen ekip yapabilir. Sen efendim köprünün ortasında durup da şurada bir ev yapayım, şey yapayım şuraya. Efendim şurayı boyayayım, şurayı süsleyeyim. Atama geli derler, Timorhane'ye atarlar yani. Zerre kadar aklı olan köprünün ortasında durup tamirat yapmaz yani. E, bizim şu anda yaptığımız işin adı ne? Tamam, biz zaruretlere bir şey demiyoruz. Yiyelim, içelim, geçinelim efendim. Misafir üçünde oda yapalım, ev yapalım, müşahit çek. Efendim her türlü imkanlarımızı eee Hollanda'dan karşı e, harcıyalım. Paylaşalım. Bunlara bir şey demiyoruz. Ama sen kazandınsa dünyayı tamam her şeyim oldu. Olmadı. Hayat bu hayat. Ben hayatımı kazandım. Hangisi hayatımı kazan Şimdi bütün bu okullardaki imtihanlara girenler... ...bir memuriyete kapağı atanlar... ...şunlar bunlar işte LGS, EGS, MGS... ...işte neyse bunlar LGS... ...bunları kazananlar falan... ...hayatımı kazandım sanıyor Nerede kazanmışlar? Profesörler aç geziyor ya. Doçentler aç geziyor yani. Şu anda birçok efendim kaç üniversite bitiren adamlardan iş bulamayanlar vardı bugün çöpçünün hamalın ücreti onlardan bin kat fazla olanlar vardır. Şimdi Allah zaten celle celal rızkı yazmıştır o sana bir şekilde ulaşacak e, meşru bir ilimse oku ben sana mühendislik mimarlık tıp okuma demiyorum ki yalan dolan olmadıktan sonra içinde oradan da bir diploma kazandın oradan bir iş kazandın ama hayatımı kazandım lafı saçma bir şey yani kazanamadın vein el ahiretli heye hayvan esas hayat ebedi ahirettir orayı kazandınsa işte Ramazan'da kazanıyor. işte yarın 10 gece giriyor 21. gecedir yani gece işte bu 10 gecelerde kadir gecesi sen astadın uf verolema senin başına ah ahirette felak sokacak baş kabirde, kabirde salatlamıyasan sıkıntıya sokacak neydi günahların bir kadir gecesindeki ihya ile geçmişin siliniyor bu ne demek adam 70-80 yaşında adam var. Geçmişinin tümünü silmesi bu adamın zaten ölmek üzere ne kadar bir felahtır ve necattır. Ne büyük bir kurtuluştu Kadir Gecesi. Onun için 27'ye sabitlemedin evle İntikal ediyor. Niye dolaşıyor her sene? E birkaç gece ihya etten mübarek adam. Bu kadar büyük bir kazanç. Geçmişinin bütün silinmesi. 83 sene 4 aydan daha hayırlı bir cevap yapmış. 83 sene 4 ay. E kim ibadet çıkarabilir? Sırf ibadet, sırf. Ondan da hayırlı oluyor. Böyle bir kazançla ahirette gidiyorsun. E cennete girersin. Bu, bu sene işte bunu önümüzde şimdi. Yarın gece olma ihtimali çok kuvvetli. 21 bir olduğu için. Yarın gece ondan sonraki aday geceyi açıklayacağım. O, o aday çok daha kuvvetli. Ama yarın gece zaten cuma gecesi olduğu için eftaliyeti tartışılmaz. Yine beraber cuma olması kat kat etti onu. Ayrı bir şey. O faziletler katlandı orada. muzafattan oldu. Ama bir insan yani nasıl dünyada bir karım nerede var? Şunu şöyle nasıl satar? Şunu şöyle. Bunu düşünüyorsun. E bir mevsim yani. Şu anda önümüzdeki on geceler çok kıymetli bir mevsim. Bunu kaçıran her şeyi kaçırdı. Kadir gecesini hayrından mahrum olan Şey işte on için diyorum akşam yasih cemaatle kılmak meselesini nasibini almak için. Sabah da cemaatle kılan bütün geceyi kıyam sayılıyor. Yani biz onun için yarın işte yedi de buluşacağız diyorum. Niye öyle diyorum? Çünkü akşamı da cemaatle kalabalık cemaat. Hep cemaatle kılıyoruz. Kalabalık cemaatle kılalım. En az 40'tan yukarı olsun. 40'tan yukarı da kabul kesinleşmiştir. Onun için 40'tan fazla olan cemaate gideyim. Ben niye gidiyorum şey? Peynus'a burada da peşon kişi oluyoruz. Ama işte onun için meside gidiyorum. Cumartesi sen bin birinci gece mesela ona görün barış gecelerde Veyahut başka bir yere de gitsem. O gecelerde akşam yasi kalabalık cemaatle kılalım. Kadir Gecesi'nin hayrından mahrum olmayalım. Çünkü ondan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum olmuşlar. Hadis-i Şerif böyle buyuruyor. Yani bir insan hayatının hay efendim, en büyük fırsatı önüne çıkmış. Bunu kazanma imkanı da var. Öyle şeyle değil yani. Ne onladı? Muracanetle, pullan, dilekçeyle veyahut imtihanını kazanmakla falan değil yani. Dünyadaki makamlar gibi değil. Herkese açık bir kazanç önümüzde konmuş. E sen şimdi bunu elinde iken, fırsatın var iken bunu kaçırıyorsun. Ey gidi gençlerimiz. Ey gidi gençlerimiz ya. Gençlere diyorsun, bakıyorsun yine camide çoğu genç. Yaşlılar daha beter olmuş. O da bir ayrı dava. Nasıl bu zarara razı oluyorlar? Başkası bu zararı ona yapsa yani ölümüne ferman çıkarır. Başkası o zararı yapsa sen. E sen bu zararı... Kendi ne yapıyorsun ya? Yani böyle büyük bir faziletli kaçır, kaçırır mı insan? Onun için tabii e, günahların hepsini affedilmesi. illaki ki e, yani Ramazan Şerif orucu, bir de teravihlerin geneli, bir de Kadir Gece. Üç tane adı şerif kaçıncı keredir rivat ettimse buhariden? Bunların hepsinde... İmaner vahtı sahibim. Birinci ehli sünnete göre itikadı düzgün olacak, ikincisi iflası olacak. Fakat e, sadece ben el-Sünnete göre itikada sahibim ve malikim. Teravihlerde bu sene kıldım, o Ramazan orucumda tuttum, Kadir gecesi illaki bunlardan birinde Tabi Ramazan'ı şaşmaz. O zaman hani ben af olmuşumdur müjdesine nail olur muyum? Bazı mukhassısattan hadis-i şerifler vardır. E, ...tahsis edici kayıtlar vardır. Ben onları birkaç defadır... ...size arz ediyorum. Niye arz ediyorum? İmanım esnete göredir. İhlası da Allah için kılıyorum. Namazı da kimse için kılmıyorum. Gibi... ...o kadar da yani... ...yani Allah Kerim'dir ama... E, ...bazı şartları da... hadiş beyan etmişse... ...haramlardan sakınmak gibi... ...bu şartlara dikkat etmek icap eder. Yani... E, ...demin işte okuduğumuzda tüm uzuvların haramlardan sakınılması diyor. Ee, özellikle oruç ağzına. İbn-i radıyallahu anh'tan ibadet eden hadis şerifte de... ...Ebu'l-Leysemerkandi hazretleri... ...Tenbül-Gafil'in sahibi büyük müçtehittir Hanefi'de... ...o bu hadis şerif şerifi almıştır. Buyuruyor ki... ...mâ min din fi insatin ve sükûtin. Yine e, demin anlattığım hadis şerifteki şart burada da geldi. Bir Müslüman Ramazan orucunu sessiz ve sükût vaziyette tutarsa... İşte buradan e, anlaşılan bağırıp çağırmamak, kavgaya gürültüye ile hiç karışmamak, e, efendim insanların kalbini kırmamak, işte ba bağırıp çağırmak illa ki bir şekilde birilerine eziyet verir zaten. Sesli konuşmak bile daha... Yani burada sen süküt, konuşmamak. Çünkü insat sessiz olmak, süküt de süküttür. Ne demek? Konuşma. On şehadet şefterine böyle sessiz duran kurtuldu ibadetin onda dokuzu sessiz durmaktadır. Çünkü yüzde yüz ibadet yapsan sesli konuştuğum zaman yüzde yüzünü götürme tehlikesi gıybet dedikodu yalan iftira vesaire yüzde yüzünün gitmesi bir yana bir de kul hakları üzerine terettüp etmek suretiyle müflisin danışkası olursun yani. Ama Farzları kılan adam, farzları vacipleri yerine getirip de fazla nafile ibadetleri olmayan bir adam sessiz durduğunu düşünelim. Ramazan orucu var. Diyelim nafile oruçları yok adamın pek. Sadece Ramazan orucu tutuyor düşünelim. Diyelim zekatını hesap ediyor veriyor veya zekatan hesaba malik değil veya veriyor ama sadakası fazla yok nafilesi düşünelim. Ama bu adam sessizse konuşmuyorsa konuşmuyorsa bu adamın deliği az olur. Zararı zevale az olur. Çünkü neden? Gıybet, yalan, dedikodu, iftira. Bunların hepsinden kurtulmuş oluyor. Süküttüren bunlar nasıl yapacak? E bunları yapmadığı zaman adamın kazandığı yanına kar kalır. Şimdi neyi anlatmak istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. Yani bir adam çok kazanıyor. Fakat çok harcıyor. Hani Efen Hazreti der, kazandığı bezendiğine yetmez. Şimdi kazandığı bezendiğine yetmeyen adam sıkıntıdadır. Devamlı geçim darlığı, devamlı bulan. Ya senin 100 bin lira aylık gelirin var abi, sen niye böyle ağlanıyorsun? E 150 bin de masrafı var adam, usulsüz erif, Sen i̇şte müslüf. Bu da buna benzer yani. Öbürünün geliri bin lira. Ya adam 100 lira da kenara koyuyor ya, işte. Onun için fazla amelden ziyade fazla günah yapmamak. Farzları vacipleri yerine getiren haramlarsız kulakları olmadan kurtulur. Ama çok fazla nafile ibadetleri olup da üzerine kulakları ki bunlar çok yalan, dedikodu, gıybet, iftira, bilmiyorum, hakaret, eziyet. Bütün bunlar dille oluyor. Bunları topladığın zaman e, bu adamın baktığın zaman 80 seneli ömründe diyelim 60 kere Kadir Gecesi'ne tevafuk etmiş. 60 kere Kadir Gecesi ne demek? 83 sene 4 ayla 60'ı çarp. E velakin adam o kadar fuzuli konuşuyor ki. Dur dur dur dur dur. dur. Ya bunu Kadir Gecesi de aklamaz paklamaz bile. Kadir Gecesi'nin katlamaları da bunu, bununla baş etemez yani. Çünkü çok harcayan ne kadar kazanırsa kazansın eli bir boş gezer. Bu bakımdan hadis-i şerifler hep neye dikkat çekiyor? Konuşmamak. Ya şurada bir on gün kaldı. Biraz şu ağzımızı dilimizi tutalım. Sen. Bundan çok günahtan korunmuş olacağız. Sessizlik. Orucu. Yani İslam'da sessiz sükut durma orucu yok ama eski ümmette vardı. Mesela hani bizim gibi imsaktan iftara niyet ediyordu. Hiç konuşmayacağım. Bir kişiyle konuşsa bizim yemek yememiz gibi. Orucu bozuluyordu. Hani Meryem Validemize Mevla öğretti ya. Sana sorarlarsa bu çocuk nereden peydaladın haşa. İsa Aleyhisselam'ı görüyorlar elinde senin kocan yok. Sen de ki Rahman'a oruç adadım. İşte o oruç... E, e, o, Musa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam meşru olan... ...yani tabii ki ondan evvel Musa Aleyhisselam şeriatıdır. İsa Aleyhisselam daha nübüvvetlemiş şerap olmamıştı. Gerçi kundakta bebek gelmiş şerap oldu ama... Ee, ...ben Rahman'a oruç adadım. Yani sessizlik orucu. Konuşmam orucu. <gülüyor> Bugün artık daha iyi bir insanla konuşamam. Yani onu da konuşarak demiyor. Böyle yapıyor. Oruç diyor. Herkes birbirini anlıyordu. böyle. Ne güzel oluyordu bizde de böyle bir şey olsa... Bizde böyle bir oruç meşru değil. Böyle bir şey olsa bize de bir bir şey sonra bir şey olur falan yaparsın. Nasıl ki şimdi sana adam e, lokum teklif edebilir mi oruç adına? Onda teklif bile edemezseniz oruç adına bizde de meşru değil. Adam cüki niye konuşmuyorsun? Ya senin senin istediğin konu şekilde konuşursam e, beni harama sokacaksın kardeşim sen. Ben burada uğraşıyorum gece gündüz bir teravih kılacağız bir şey yapacağız ne? Herkes hani ibadet peşindeyiz şu an. E şimdi mubarak, af olalım diye uğraşırken. Bir kürek iler, iki kürek geri ebedi sahili bulamayacağız yani. Onun için sessiz durmak. Bundan sonraki on günlerde, gecelerde çok kıymetli mevsimde lütfen az konuşmayı, Allah razı olsun az konuşmayı şey edelim yani. Bunu itikafa girip de çok konuşan, itikafa girmeyip de az konuşan ondan eftal olabilir. Çünkü bazı camilerde dedim mi? Cemaat camide de konuşuyor. Mekke'de konuşuyorlar. En fazla gıybet dedikodu Mekke'de de oluyor. Haramın etrafı, Kabe'nin etrafında oturuştadır durdur ya ya Kur'an okuyun kardeşim hele bizim Türkler Yani Malezyası Endonezyası Nijeryası Afrika bütün dünya orada Pakistan Bir kişi konuşmaz Bakarsın herkes ya Kur'an okuyor Bizim Türklerin olduğu yere uzak dur ha Ya lüzumsuz Dur dur dur dur ya 40 senelik köy kenti orada Konuşuyor ya git Türkiye'de buluş ya Ve zekere Allah teala Allah zikredecek İşte dedim şimdi ya Gaffar zulüm en azından yağa farazınıp zikri 100 kere okunuyor. Şimdiki artık e, yarında bu 100 kere okunacak. Öbür gün yani pazardan şeye geçiyoruz. Yağmur Karrika boyunları azad eden. Şimdi ortası mağfiretti. Mağfiret bölümü de şimdi. Ortası bitecek şimdi. Ee, yarın 20. gün. Ondan sonra en az yüz 100 kere bu zikri yapsan. Ondan 100 kere Sübhanallah ve bihamdi. Dağları, taşları, denizleri e, sevap doldurmuş olursun ve denizlerin köpükleri kadar günahsı affolunur ya Sübhanallah İbihamdi yani şu yüz kere Sübhanallah İbihamdi'nin bir Kadir Gecesi'nden farkı aş aşası yok ya Kadir Gecesi'nde tamam ibadet katlamasını konuşmuyorum Kadir Gecesi'nin vaat ettiğine geçmiş günahları bağışlanır ya Sübhanallah de vaat edilen ne? o da bu harim istim, o da bu harim üstü levzunu bu Denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa af olur. E şimdi zaten Kadir Gecesi'nde de büyük günahlar af olur mu? Orada da özel tevbe şartı var. Esrümah'ın laybandı büyük günahlar af olur mu? Orada da özel tevbe şartı var. O zaman yine Kadir Gecesi'nin Gecesi günahları affettirme babında bundan fazlası olmadı. Madem büyük günahlarda özel tevbe şartı var. Küçük günahları tevbe etmeden de affettiriyor. Sililiyor. Tevbe etmese bile. Yani estağfurullah diye özel bir günahına tevbe etmese de duruyor. Büyük günahlarda özel tevbe şartı var. Yani içki gibi, zina gibi, faiz gibi. Özel tevbe yani bir daha yapmama kararı falan. Ha tesbih namazında tesbih namazında büyükleri de affolur, küçükleri de affolur. O hadislerde Tirmizi'de günahların büyüğü de küçüğü de zikrediliyor. E şimdi Kadir Gecesi'nde adam bir tesbih namazı. Eskiden camilerde cemaatle kılarlardı. Böyle küçük köyde şurada burada ben bilirdim. Yani her yerde niye tesbih namazı Kadir Gecesi kılıyorlar diye düşünürdüm. Halbuki şimdi adam zaten günahlar af oluyor. E tesbih namazın Kadir Gecesi kıldı mı ne oluyor? E bu sefer büyük günahlarda af olma şeklinde Kadir Gecesi'nden de aldığı kuvvetle beraber çok büyük bir bereket hasıl oluyor. E 13'ün yani tesbih namazını kılmak tek başına kılamıyoruz. sadece işte bir kişiyle. E, cemaatime bilen birinin arkasına uymak. Tabi e, ilanlı dellallı işte efendim ezan kahmet olmaz zaten. O zaman mekru olur. Kere kalan böyle birlikte o, kılarlarsa. E kendi başına kılamayan adamlar için bilhassa. Sayıyı koruyamıyor falan. Sübhanellahi velhamdülillahi la ilahe illallahu Allahu Ekber. <gülüyor> yani bir cilt kitap yazarım. Sırf şu zikirlerin fazileti aklı. Yani yazmayı da düşünüyoruz ama bir tabi kitabın içinde bir bölüm yapıyoruz ancak tabi müstakil çok kısa işareler çok çıkartamıyorum. Duaların içine bir bölüm ona ayıracağız şimdi ikinci cilt. Neden? E, o kadar hadis-i şerif var ki hakkında ya. İşte bak Ramazan'da Allah'ı zikredersin. Ne zikredeyim? E tarikat dersin varsa zaten dersini yap evvela. Efendim tarikat bilmiyorum, mürşit bir tanımıyorum. Şey, zikirat dersi almamışım, ne yapacağım? Ya ne yapacaksın kardeşim? Sübhanellahi, velhamdülillahi, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Hani benim bile okuduğum gibi okuyacaksınız ama süp süp süp süp değil. Huzur üzere oturacaksın, Allah'a zikredeceksin. Aman ya Rabbi ya. Faziletleri bitmekle, yüz deve kurban etmekten, efendim yüz tane atı cihada göndermekten, Efendim yerle gök arasını cevap doldurmaktan mizanı dolum hepsinden eftal. Eftal, eftal, eftal. <gülüyor> Üzerine güneşin doğduğu her şeyi bana vereceğiniz ediyor. Bir sübhanallahülhamdillah okuyayım diyor daha sevgilidir. Üzerine güneşin doğduğu her şey ne demek? Bütün dünya senin olmaktan bana daha sevgilidir. İşte hayat ahiret hayatıdır dedimse. Fel baqiyatu salihat mal ve el benûn mallar evlatlar oğullar kızlar dünya hayatının zinetleri süsleri dünyanın en büyük zenginisin hayatımı garantilemişim benim ben artık sırtım yere gelmez falan falan bir anda bitersin bir depremlik işim var bir zelzelelik işim var ölürsen imanla belki kurtulursun da ölemesen de sürünürsün bir dakika içinde en büyük zengin, en büyük fakir olabilirsin. Bu kadar. Ya geçen güne salladı ya. Yani yarım dakika tutmaz, senin bütün malın ve servetin heba olabilir. Yarım dakika tutmaz. Neyine kuyruğunuz? Sigorta şükür. Ula sigortayı kim kurtaracak? Sigorta gitti. Hepsi gitti ya. Batırın altına ya. Siz neyinize aldan üstüne Mevla buyuruyor. Dünya ne kadar baki ki onun ziyneti ne kadar kalıcı olsun. El bakiyatü salih. Salih ameller baki kalacak. Nedir salih ameller? Onun hadisinin şerinde de ne diyor? Hadis-i şerifin kendinde de söylüyor. Hünnel bakiyatü salihat. ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bakiyatü salihat, ebedi kalacak salih ameller bunlardır diyor. Yüz kere insan günde okusana. Ya o bu on gecelerde oku ya. Bu on günlerde oku ya. Yani onu da yapamadın. E, tek gecelerde oku bari. 21, 23, 25, 27. Yani, Vallahi acizsin ya. Vallahi acizsin. Yani katır trilyonları, dolarları bile, katır trilyon dolarları kazanman canım var. Kazanmıyorsun ha. Ne derler sana? Deli, deli de demezler ya. Deli de demezler. Ya. Zır zır deli derler. E, sen bu kadar faziletli zikir 10 dakika, bilmiyorum yatar, yatar ben biraz beni tutabilir. Biraz yavaş okumak lazım. Talim, tecrübe, riad iyidir yani. Lazımdır ya. Bir de huzurunda olduğunu düşünsen sen. E amel, Kalıcı bunlar da Onun için ne buyru? Ramazan şerifte oruç tutarsa, sessiz sükürt olursa, allah Teala zikrederse, işte zikretmekten en kısasını söyledim. Bunu da hepinizin bildiği bir şey yani. Bilmiyorum tabii. Bunu da bilmeyenler var tabii de. Yani dördünü bir arada söyleyemeyenler var. Ama... E söyleyeyim bunu. Subhanallah, ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Vallahi ahiretin en büyük zenginlerinden çıkacaksın. Bunu yapın kardeşlerimse. Kar öğretiyorum size yahu. Ebedi ahirette dua edeceksin, dünyada ahirette bana kazandığınız zaman Hey gidik hoca Dünyanın zenginliklerini vermekten daha büyük hayretmiş bize bu adam. Bu hadislerin üzerine durmuş. Tekrar tekrar söylüyorum size. Mevsim desiniz katlamadasınız, kardasınız. Yani şu on geceler ya. Zaten Ramazan'da bir tane zürdin binden fazla yazılıyor. Tesbihatün <gülüyor> waheedu fi Ramazan, min elfi tesbihatet fi İmam Zühri rivat ediyor. Bir Subhanallah Ramazandaysa, Ramazan haricindeki bin Subhanallah'tan hayırlı olur. Binlerce kere mizanı doldurursun ya? Yapma be kardeşim. Ama şöyle otur Allah'ın uzun aslını. Kaç dakikalar evvel camiye erken git. E, kıbleye dön. Böyle televizyona bakarak, haberlere bakarak şey, yemek getirdiniz, bir ekmek nerede? Orada Sübhanallahübem diye hanım işte yemeği getirdim getirdin. Meşru. Arada böyle dünya kelamı sokmayın. Bir yandan Allah'a zikir, bir yandan dünya kelamı bu, bu yakışmaz. Sen gidip başbakana, reisi cumhurba bir şey arzu hal verirken, bir yandan adama derdini anlatırken veyahut ondan bir muradını isterken bir yandan o taraftan oğlum ne yapıyorsun ya gel hele bakayım cebinde ne var. Şunu getir şunu götür. Sana ne yaparlar? Affedersin manyak muamelesi yaparaktan hemen apar topar derler ki herhalde herifi adam zannettik. Bir dilekçesi var diye huzura çıkarttık. Adam manyak herhalde. Çekip bir de seni. Kaymakamın huzurunda bile böyle bir serseri davranış yapamazsın. Sen Allah'ın huzurunda Sübhanallah diyorsun bir ona laf bir buna laf. Bunlar zikir değil arkadaşlar. Bunlar gafletin danış kasaları. Allah'tan haberi olan, kimin huzurunda olduğunu, kimi zikrediyorsun? Ve ene mâhû Ene celîsü men zekârâni Ben beni zikredenim, meclis arkadaşıyım. Mevla seninle özel oturumu açmış. Mevla oturmaktan kalkmaktan münezzeh. Oturum açmak ne demek? İşte biliyorsunuz. İnternete giriyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Ben beceremiyorum o işleri. Ne yapıyorsunuz? Karşındakili bir oturum açılsın, bilmem ne ondan konuşuyorsun, sesini budur. Yani o senden ilginin, sen onla ilginiyorsun. O arada başka iş yapılmaz. Mevla buyuruyor ki ben beni zikredenim meclis arkadaşım. Ona özel oturum açıyorum diyor ya. Yani yedi buçuk milyar insan biliyoruz yani. Bunun ne kadar da daha cin var. E, Melaki kiramın çok sıkıntısı olmaz. Ha, insanlar cinler Mevla. Mükellef varlıklar. mevla zikredince kazanıyorlar. E, mevla bu kadar insan çoğu da gafil. Herkesle de ilgileniyor. Özel ilgilene. Ama buyuruyor beni zikrederse o zaman hususi tecelli yaparak yoksa herkesi duyuyorum herkesi görüyorum kimse ben benden kaçamaz ama ben ona özel muamele yaparım e sana Mevla özel muamele yapıp özel tecelli yapıp özel teveccüh yapıp özel ikbal edip yönelip buyur ey kulum diye sana lebek derken sen kalktığında ben sana demedim ki der gibi benim aklım sende değil hareketleri çekersen bu olur mu yani 13'ündür ki bu hadis-i şerifle de bitirelim. Ve helle helal ve helallara helal kabul edecek. Bu iman zaten. Haram dese kafir. Haram haram, Haramlar haram kabul edecek. Bu da iman. Ve lem yartaki fahişe, fahişe işlemeyecek. Özellikle zina, livata, erkek erke, lezbiyenlik, kadın kadına sürtüşmeler, bunlar fahiş eder. Bunların hepsinden sakınacak. Min vugadğuz, vüldürüm, vüldürüm. Ramazan bittiğinde, Ramazandan ayrılırken nasıl ayrılır diyor bütün günahlarından yılan deriyi bırakmış çıkmış yepyeni bir deriyle eski deri orada duruyor sen de yılan zannedersin halbuki eski deri orada duruyor o yeni deriyle kalktı gitti onun gibi sıyrılırsın taze bir hayata başlarsın derler sana bayram gecesinde bayram sabahında yeni defter tuttuk sana sıfırdan başla geçmişin bağışlandı zaten bu denmediyse sana ne bayram yapıyorsun? Git kafanı vuracak, duvar ara. Allah Teala dostlarının bayramına ilaka eylesin. Yarın akşam 7'de inşallah artık geldiniz, geldiniz. Gelemeyenlerle ekran başından buluşmak üzere. o sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme.